Türkçe Peri Masalları Prenses Hase Eve zaman içinde soylu bir devlet adamı olan Prens Toyonari Fujiwara, karısı Prenses Murasaki ve güzel kızları Prenses Hase Hilme ile birlikte Japonya'nın eski başkentinde yaşıyormuş. Gerçekten mutlu bir aileymişler. Ta ki bir gün Prenses Murasaki çok hasta oluncaya kadar. Uzun yaşayamayacağını biliyormuş. Bu yüzden beş yaşında olan kızı Hasehime yanına çağırmış. Hasehime neler olduğunu anlamıyormuş. Ama o zaman bile itaatkar bir kızmış ve şefkatli bir ruha sahipmiş. Anne! Sevgili kızım, buradan gitmem gerekebilir. Nereye gidiyorsun anne? Yeni ve güzel bir dünyaya. Gitmekten başka çarem yok canım. Ben gittiğimde cesur olmalısın tamam mı? Ağlama tatlım ve daima babana iyi bak olur mu? Peki anne. Haseyime bilgi bir kişidir. Her zaman yaşlılara karşı saygılı ve gençlere karşı şefkatlidir. Herkese sevgi ve saygı göster olur mu? Hayatın sana getirdiği tüm iyilikler için minnettar ol ve bir şeyler ters gittiğinde de sabır göster. Hayatım, basit olan şeylerin ne kadar güç barındırabileceği hakkında hiçbir fikrin yok. Hayatının en zor zamanlarında yardımcı olacaklar. Evet anne. Ve son olarak tak, ben gittikten sonra baban yeniden evlenebilir. Karısına gerçek annenmiş gibi davran... De bana verdiğin sevgi ve saygıyı ona da ver olur mu? Dediğin gibi yapacağım anne. Ve bunu duyan Asil Murasaki son nefesini vermiş. Birkaç yıl sonra Prens Toyonari Prenses Terute ile evlenmiş. Terute, Prenses Murasaki kadar akıllı ve nazik değilmiş. Terute kıskanç ve kötüymüş. Hasehime'yi ne zaman görse Yüreği kıskançlıktan yanarmış ve hep şunu tekrarlamış. O benim kızım değil. Onu sevemiyorum. Anne, bak üstad bana ne dedi. Majesteleri koto çalma konusunda olağanüstü derecede yetenekli. Kızınız sizi gururlandırıyor olmalı. Ah, o benim kızım değil. Anne, bu şiiri yazdım. Sana da okuyayım mı? Beni rahatsız etme Hasehime. Aptal şiirlerin için hiç zamanım yok. Git başımdan. Sevgi prensesim, böyle davrandığında kötü hissetmiyor musunuz? Bazen öyle oluyor. Ama kötü hissettiğimde kendimi hayattaki güzel şeyleri düşünmeye zorluyorum. Ve ne oluyor bil. Yine daha iyi hissediyorum. Annem haklıydı. Sevgi, saygı... Şükran ve sabır bize hayatta her şeyle yüzleşme gücü veriyor. Hasehime, Teruta'ya saygı göstermekten asla vazgeçmemiş. Bu arada Hasihime gerçekten akıllı ve entelektüel bir genç kadın olarak büyüyormuş. Derslerine çok çalışmış. Sporda son derece iyiymiş. Kılıcını ve okunu tıpkı bir savaşçı gibi kullanabiliyormuş. Ama en çok sevdiği iki konu müzik ve şiirmiş. Ve bu alanlarda olağanüstü derecede iyiymiş. Çok güzeldi Hase. Majesteleri, hayatımızda böyle güzel bir müzik duymadık. Prenses Hasehime şiiri ve ile Japonya'nın her yerinde ünlü oldu. Seninle gurur duyuyorum canım. Sen Fujiwara Hanedanı'nın gerçek varisisin. Majesteleri, Büyük İmparatorumuzun mayetindeki bir elçi burada. Lütfen, onu içeri alın. Merhaba Prens Toyonari. Büyük İmparatorumuzdan size bir istek getirdim. İsteği benim için emirdir. Bana onun için ne yapacağımı söyle. Büyük Bahar ve Güneş Festivali için majesteleri Prenses Hasehime'nin Kraliyet Sarayı'ndaki büyük konserde koto çalmasını ve Prenses Terute'nin flütte ona eşlik etmesini ister. Lütfen Büyük imparatorumuza büyük konserde çalmalarının gerçekten onur verici olacağını söyleyin. Böylece Prenses Hasehime ve Terute büyük konsere gitmiş. Hasehime öyle bir zerafet ve güzellikte çalmış ki bütün krallık müziği tarafından büyülenmiş. Bu alandaki yeteneği Terute için çok fazlaymış. Ve Terute tembelmiş. Düzenli çalışmak istemiyormuş. Kısa süre sonra Terute, Hasehime'nin müziğine ayak uyduramamış ve birlikte çalmayı bırakmışlar. Fakat herkes dikkatini, Hasehime'nin sevimli melodilerine verdiği için, bu durum fark edilmemiş. Konserin sonunda, İmparator bizzat habercisini çağırıp, Hasehime'ye şunları söyletmiş. Prenses Hasehime, İmparator size Japonya topraklarının sizin gibi yetenekli birisine sahip olduğu için kutsanmış olduğunu söylemek istiyor. Buraya geldiğiniz için size minnettar olduğunu söylüyor ve takdirinin bir göstergesi olarak kraliyet hazinesinden 10 bin en değerli mücevheri size sunmak için izninizi istiyorum efendim. Büyük imparatorun takdiri benim için yeterli bir... Yaşasın, Yaşasın Hasehime! Hasehime! Yaşasın, Yaşasın Hasehime! Hasehime! Prenses Terute, büyük imparatorun bile Hasehime'yi övdüğünü duyunca, hiç olmadığı kadar büyük bir kıskançlığa kapılmış. Hasehime, imparatorluğun en büyük prenseslerinin bile sahip olamadığı bir onura sahip olmuştu. Terute buna dayanamamış. Ancak... Prensesin krallıktaki herkesin takdirine sahip olmasını engellemek için hiçbir şey yapamamış. Prens Toyonari'ye yalan söylemek için elinden geleni yapmış. Ah, prense sana ne söylediysem aynen onu söyleyeceksin. Kızımın bugün ne yaptığını ona söyle. Banyo suyu yeterince sıcak olmadığı için bana kızmıştı. Bu yüzden yüzüme su fırlattı efendim. <gülüyor> Güzel deneme Terute. Bana böyle şakalar yapmandan hoşlanıyorum fakat... ...biliyorum ki Hasehime asla böyle bir şey yapamaz. Bugün Hasehime fülüt çalışması yaparken beni kasten rahatsız etti. Seni rahatsız etmedi canım. Çaldığın notalardaki bazı hataları düzeltmeye çalıştığından eminim. Terute'nin söylediği hiçbir şey... Prensin bir an bile olsa Hasehime'den şüphe duymasına ve kızmasına neden olmamış. Terute'nin hayal kırıklığı her gün artıyormuş. Bir gün daha fazla dayanamayacağına karar vermiş. Prensin taht odasındayken imparatorun elçisi içeri girmiş. Oh, iyi Prens Toyonari. Sadece imparatordan değil, tüm Japonya krallığından gerçekten çok ciddi bir istek getirdim size. Hepiniz için ne yapabilirim? İmparatorumuz hastalandı. O, krallığın tamamında meydana gelen sellerde, kaybedilen ekinler için çok endişeleniyor. Gök gürültüsü, şimşek, yağmur ve nehirlerin ruhlarını memnun etmemiz gerekiyor. Böylece topraklarımızı rahat bırakırlar ve kurtuluruz. Ve hatta imparatorumuz sağlığını yeniden kazanır. Anlıyorum. Durum gerçekten çok ciddi. Ama söyleyin, nasıl yardım edebilirim? Prenses Hasahime, başarılı bir şair olarak bilinmekte. Gök gürültüsü, şimşek, nehir ve yağmur ruhlarına bir dua yazabilirse, onları memnun edebilir, ülkemizi koruyabilir ve imparatorumuzun sağlığına kavuşmasını sağlayabilir. Hasahime? Baba, bu büyük bir sorumluluktur. İmparatorla İmparatora ve ruhlara hizmet etmek için elimden geleni yapacağım. Bana biraz zaman ver olur mu? İstediğiniz kadar zaman kullanabilirsiniz. Hazır olduğunuzda bize bildiriniz. Hasehime, kızgın ruhları nasıl memnun edeceğini merak etmiş. Tekrar tekrar ölen annesinin ona verdiği tavsiyeyi düşünmüş. Hasehime, bilge bir kişi ol. Yaşlılarına daima saygılı ve gençlerine daima şefkatli davran. Herkese sevgi ve saygı göster. Hayatın sana getirdiklerine daima minnettar ol. Ve bir şeyler ters gittiğinde sabırlı ol. Hayatım, görünüşte basit olan şeylerin ne kadar güçlü olduğunu bilemezsin. Seni hayatın en zor zamanlarında rahatlatacaklar. Hasehime, şiirinin temasını sevmeye, saygıya şükretmeye ve sabra ayırmaya karar vermiş. Sözleri bulabilmek için çaldığı müzikten ilham almış. Ruhlarıyla bağlantı kurmak için ormana girmiş ve ardından kalbinin kelimeleri zihnine fısıldamasına izin vermiş. Çok geçmeden gök gürültüsü, şimşek, yağmur ve nehir ruhları için güzel bir şiir yazmış. Tusuta'nın kıyılarında durmuş ve şiirini gökyüzüne kaldırmış. Onu tüm kalbiyle zikretmiş. Şiiri okurken güzelliği, sevgiyi, saygıyı, şükran ve sabrı kelimelere dökmüş. Dua işe yaramış ve bir gün içinde yağmur durmuş, nehirler çekilmiş ve sel durmuş. İmparator tekrar sağlığına kavuşmuş. Hasehime bizzat imparator tarafından onurlandırılmış. Prenses Hasehime'ye imparatorluğun en büyük onurlarından biri olan Shinjo Kor General ünvanını vermekten büyük bir onur duyuyorum. Yaşasın! Eee, çok yaşa Hasehime! Yaşasın Hasehime! Prenses Hasehime için gerçekten nadir ve büyük bir onur olmuş. Prenses Terute bunu duyduğunda kıskançlığı tüm akıl ya da şefkat sınırlarını açmış. Ve bir gün... Hoşça kal canım. Geri dönmem birkaç hafta sürecek. İmparator gitmesi için başkasına güvenememiş. İkinizin de yokluğumda krallıkla ilgileneceğinizden eminim. Hoşça kal baba. Kendine iyi bak. Hoşça kal canım. Prenses Terute, Prens Toyonari uzaktayken gelen fırsatı görmüş. Uşağı Katoda'yı çağırmış. Katoda, Hasehime'yi al ve Hibari Dağları'na götür. Majesteleri, Hibari Dağları ülkemizdeki en ölümcül yer. Kimse orada bir günden fazla hayatta kalamaz. Ah, İşte bu yüzden Hasehime'yi oraya götürmeni istiyorum. Ondan sana eşlik etmesini istersem, Aptal bana asla itaatsizlik etmez. Onu orada bırak ve bir daha asla bu sarayda yüzünü göstermeye kalkışma. Majesteleri... Sen bana karşı mı geliyorsun? Emirlerime hemen uymazsan, prensesin olarak seni en ağır şekilde cezalandırmaya hakkım olduğunu biliyorsun. Evet, majesteleri. Böylece ertesi gün, Katoda Prenses Hasehime'yi Hibari Dağı'na götürmüş. Katoda, beni neden buraya getirdin? Şincu Hasehime... Prenses Terute seni burada bırakmamı istemişti, ama bunu yapmayacağım. Katota, benimle ölmek zorunda değilsin. Geri dön. Kendime bakabileceğimi biliyorsun. Aşk, saygı, şükran ve sabır hayatımda hep mucizeler yarattı. Beni burada da koruyacaklardır. Ah, biliyorum sevgili prenses. Gök gürültüsü, şimşek, yağmur ve nehirlerin öfkeli ruhlarını niteliklerinizle memnun ettiniz. Ormanın ruhlarını da memnun edebilirsiniz. Ama benim de sana karşı bir görevim var. Üvey annen isteyince sizi buraya getirmeyi reddetmedim. Çünkü seni incitmek için başka bir ölümcül plan yapmasını engellediğimi biliyordum. Bu şekilde burada kalabilir ve kraliçeye bir saldırı planlayabiliriz. Hayır, beni kıskanmış olabilir ama o iyi bir kraliçe. Onu incitmeyeceğim. Eğer dönersem benimle başkalarını da incitebilir. Bazı şeylerin yaşam bilgiliğine bırakılması gerekir. Ruhlar geri dönüp yönetmemi istiyorsa babam buraya beni aramaya gelecek. O zamana dek doğanın kucağında olduğum için mutluyum. Kato da ormanında küçük bir kulübe inşa etmiş. O ve karısı orada Prenses Hasehime ile kalmaya başlamış. Bu sırada Prens Tayonari geri dönmüş. Ve Hasehime'nin kaybolduğunu görünce çok şaşırmış. Ülkenin her tarafına bakmış ama ondan hiçbir iz bulamamış. Birkaç ay geçmiş ve bir gün... Özür dileriz majesteleri ama ülkenin her tarafına baktık. Efendim, imparator kendisi sekiz yönde arama ekipleri göndermişti. Ama biz Shinjo Hasehime hakkında hiçbir şey duymadık. Pes etmeyeceğim. Kızım ormanları severdi. Unutmayın şiirine ilham bulmak için nasıl ormana, gök gürültüsü, yıldırım, yağmur ve nehir ruhlarına gitmişti. Topraklarımızın en derin ormanlarına gideceğim. Majesteleri, prensesin aylardır ormanda tek başına yaşamış olması imkansız. Kızım gök gürültüsü, şimşek, yağmur ve nehirlerin ruhlarını memnun edebilirdi. Ormanların ruhlarını memnun edemez mi? Majesteleri... Prenses neden kendi başına dönmedi? Geri dönmemek için iyi bir nedeni olmalı. Onu bulduğumda soracağım. Yarın şafağın ilk ışıklarıyla başlayacağım ve kimse planımı bilmeyecek. Evet majesteleri. Böylece ertesi sabah Prens Toyonari yola çıkmış. Prenses Teruta bile prensin planını bilmiyormuş. Prens sonunda haftalarca aramış. Hasehime'nin hayatta olduğuna inanıyormuş ve onu bulmaya kararlıymış. Dört gün aradıktan sonra bir gün Hibari Dağı'na ulaşmış. Su içmek için bir derede durmuş. Bu ses nedir? Gerçekten... O olabilir mi? Hasehime! Hasehime! Baba! Baba! Ah, Kızım! Seni aramadığım yer kalmadı. Ah, seni görünce rahatladım. İyi misin canım? Ben iyiyim baba. Prenses Hasehime ve Katoda, Prenses Terute'nin Katoda'yı Hasehime'ye zarar vermek için nasıl zorladığını anlatmışlar. Prens Toyonari çok kızmış. Bu kadın cezalandırılacak. Kalbi kıskançlıkla dolu bir kadın. Krallığına ve halkına hizmet etmek için sevgi, saygı, şükran ve sabır için yüreğinde nasıl yer bulabilir? Prens Toyonari, Terute'nin sonsuza kadar Japonya'dan sürülmesi emrini vermiş. Hasehime, halkını sevgi, saygı, şükran ve sabır ilkeleriyle yöneten Japonya'nın en büyük yöneticilerinden biri olarak büyümüş.